İkinci hüccet-i imaniye 32. sözün 1. mevqufu Bismillahirrahmanirrahim. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو كل شيء قدير وإليه المصير bir Ramazan gecesinde, şu kelamı ı 11 on bir cümlesinin her birinde birer tevhid mertebesi ve birer müjde bulunduğunu ve o mertebelerden yalnız lâ-şerîke-lehdeki manayı, basit avamın fehmine gelecek bir muhavere-i temsiliye ve bir münazara-i tarzında ve lisan-ı hâli, lisan-ı kal suretinde söylemiştim. Bana hizmet eden, kıymetdar kardeşlerimin ve mescid arkadaşlarımın arzuları ve istemeleri üzerine o muhabereyi yazıyorum. Şöyle ki Bütün tabiatperest, esbabperest ve müşrik gibi umum enva-ı ehli şirkin ve küfrün ve dalaletin tevehüm ettikleri şeriklerin namına bir şahıs farz ediyoruz ki, o şahsı farazi, mevcudat alemden bir şeye Rab olmak istiyor ve hakiki malik olmak dava etmektedir. İşte o müdde evvela mevcudatın en küçüğü olan bir zerreye rast gelir. Ona Rab ve hakiki malik olmakta olduğunu, zerreye, tabiat ile felsefe diliyle söyler. O zerre dahi, hakikat ile ve hikmet-i Rabbani diliyle der ki, ben hadsiz vazifeleri görüyorum. Ayrı ayrı her masnuğa girip işliyorum. Bütün o bezaifi bana gördürecek, de ilim ve kudret varsa, hem benim gibi hadd hesaba gelmeyen zerrat içinde beraber gezip haşiye, evet, müteharrik her bir şey, zerrattan seyyarata kadar, kendilerinde olan sikke-i samediyet ile vahdeti gösterdikleri gibi, harekatlarıyla dahi, gezdikleri bütün yerleri vahdet namına zapt ederler. Kendi malikinin mülküne idhal ederler hareket etmeyen masnuat ise nebatattan nucumu sevabite kadar birer mührü vahdaniyet hükmündedirler ki bulunduğu mekanı kendi saninin mektubu olduğunu gösterirler demek her bir nebat her bir meyve birer mührü vahdaniyet birer sikkey-i vahdettirler ki mekanlarını ve vatanlarını vahdet namına saniyelerinin mektubu olduğunu gösterirler elhasıl her bir şey hareketiyle bütün eşyayı vahdet namına zapt eder. Demek bütün yıldızları elinde tutmayan bir tek zerreye rab olamaz. İş görüyoruz. Eğer bütün emsalim o zerreleri de istihdam edip emir tahtını alacak bir hüküm ve iktidar sende varsa hem kemali intizam ile cüz olduğu mevcutlara mesela kandaki küreyvat-ı hamraya Hakiki malik ve mutasarrıf olabilirsen bana rab olmak dava et. Beni Cenab-ı Hak'tan başkasına isnat et. Yoksa sus. Hem bana rab olamadığın gibi müdahale dahi edemezsin. Çünkü vezaifimizde ve harekatımızda o kadar mükemmel bir intizam var ki nihayetsiz bir hikmet ve muhit bir ilim sahibi olmayan bize parmak karıştıramaz. Eğer karışsa karıştıracak Halbuki senin gibi camit, aciz ve kör ve iki eli tesadüf ve tabiat gibi iki körün elinde olan bir şahıs, hiçbir cihette parmak uzatamaz. O müdde maddi maddiyunların dedikleri gibi dedi ki, öyle ise, sen kendi kendine malik ol. Neden başkasının hesabına çalışmasını söylüyorsun? Zerre ona cevaben der, eğer güneş gibi bir dimağım, ve ziyası gibi ihatalı bir ilmim ve harareti gibi şumullü bir kudretim ve ziyasındaki yedi renk gibi muhit duygularım ve gezdiğim her yere ve işlediğim her mevcuda müteveccih birer yüzüm ve bakar birer gözüm ve geçer birer sözüm bulunsaydı belki senin gibi ahmaklık edip kendi kendime malik olduğumu dava ederdim haydi defol git sen benden iş bulamazsın işte, şeriklerin vekili, zerreden me'yus olunca, küreyvat-ı hamradan iş bulacağım diye, kandaki bir küreyvat-ı hamraya rast gelir. Ona, esbat namına ve tabiat ve felsefe ile der ki, Ben sana Rabbe malikim. O küreyvat-ı hamra, yani yuvarlak kırmızı mevcud, ona hakikat lisaniyle ve hikmet-i ilahiye diliyle der, Ben yalnız değilim. Eğer sikkemiz ve memuriyetimiz ve nizamatımız bir olan kan ordusundaki bütün emsalime malik olabilirsen, hem gezdiğimiz ve kemal hikmetle istihdam olunduğumuz bütün hüceyrat bedene malik olacak bir dakik hikmet ve azim kudret sende varsa göster ve gösterebilirsen belki senin davanda bir mana bulunabilir. Halbuki senin gibi sersem ve senin elindeki sağır tabiat ve kör kuvvetle, değil malik olmak belki zerre miktar karışamazsın çünkü bizdeki intizam o kadar mükemmeldir ki ancak her şeyi görür ve işitir ve bilir ve yapar bir zat bize hükmedebilir öyleyse sus vazifem o kadar mühim ve intizam o kadar mükemmeldir ki senin ile senin böyle karma karışık sözlerine cevap vermeye vaktim yok der onu tard eder Sonra onu kandıramadığı için o müddeyi gider bedendeki hücrelere tabir ettikleri menzilciye rast gelir. Felsefe ve tabiat lisanı ile der: Zerreye ve küreyva hamraya söz anlattıramadım. Belki sen sözümü anlarsın. Çünkü sen gayet küçük bir menzil gibi birkaç şeyden yapılmışsın. Öyleyse ben seni yapabilirim. Sen benim masnuum ve hakiki mülküm ol der. O hücre ona cevaben hikmet ve hakikat lisanı ile der ki: Ben çendan küçücük bir şeyim, fakat pek büyük vazifelerim, pek ince münasebetlerim ve bedenin bütün hüceyratına ve heyeti mecmuasına bağlı alakalarım var. Ez cümle evride ve şerayin damarlarına ve hassase ve muharrike asablarına ve cazibe, dafi'a, müvellide, musabbire gibi kuvvelere karşı derin ve mükemmel vazifelerim var. Eğer bütün bedeni, bütün damar ve asab ve kuvveleri teşkil ve tanzim ve istihdam edecek bir kudret ve ilim sende varsa, ve benim emsalim ve sanatça ve keyfiyetçe birbirimizin kardeşi olan bütün hüceyrat bedeniyyeye tasarruf edecek nafiz bir kudret, şamil bir hikmet sende varsa göster, Sonra ben seni yapabilirim diye dava et. Yoksa haydi git. Küreyvatı Hamra bana erzak getiriyorlar. Küreyvatı Beyza da bana hücum eden hastalıklara mukabele ediyorlar. İşim var, beni meşgul etme. Hem senin gibi aciz, camit, sağır, kör bir şey bize hiçbir cihetle karışamaz. Çünkü Bizde o derece ince ve nazik ve mükemmel bir intizam var ki, haşiyem, sani hakim bedeni insanı gayet muntazam bir şehir hükmünde halketmiştir. Damarların bir kısmı telgraf ve telefon vazifesini görür. Bir kısmı da çeşmelerin boruları hükmünde abu hayat olan kanın cevelanına medardırlar. Kan ise içinde iki kısım küreyvat halkedilmiş. Bir kısmı küreyvatı hamra tabir edilir ki bedenin hücrelerine erzak dağıtıyor ve bir kanunu ilahiyle hücrelere erzak yetiştiriyor. Tüccar ve erzak memurları gibi. Diğer kısmı küreyvatı beyzadırlar ki öteklere nispeten ekalliyettedirler. Vazifeleri hastalık gibi düşmanlara karşı asker gibi müdafaadır ki ne vakit müdafaaya girseler? Mevlevi gibi iki hareketi devriye ile süratli bir vaziyeti acibe alırlar. Kanın heyet-i mecmuası ise iki vazife-i umumiyyesi var. Biri bedendeki hücreatın tahribatını tamir etmek, diğeri hücreatın enkazlarını toplayıp bedeni temizlemektir. Evride ve şerayin namında iki kısım damarlar var ki, biri safi kanı getirir, dağıtır. Safi kanın mecralarıdır. Diğer kısmı enkazı toplayan bulanık kanın mecrasıdır ki şu ikinci ise kanı re e denilen nefesin geldiği yere getirirler. Sani hakim havada iki unsur halketmiştir. Biri azot, biri müvellidül humuza. Müvellidül humuza ise nefes içinde kana temas ettiği vakit kanı telvis eden karbon unsuru kesifini kehribar gibi kendine çeker. İkisi imtizac eder. Buhari hamızı karbon denilen semli havai bir maddeye inkılab ettirir. Hem hararet-i gariziyeyi temin eder hem kanı tasfiye eder. Çünkü sani hakîm fennî kimyada aşk-ı kimyevî tabir edilen bir münasebeti şedîdeyi müvellidül humuza ile karbona vermiş ki o iki unsur birbirine yakın olduğu vakit o kanunu ilahiyle o iki unsur imtizaç ederler. Fennen sabittir ki, imtizaçtan hararet hasıl olur. Çünkü imtizaç, bir nevi ihtiraktır. Şu sırrın hikmeti şudur ki, o iki unsurun, her birisinin zerrelerinin ayrı ayrı hareketleri var. İmtizaç vaktinde her iki zerre, yani onun zerresi, bunun zerresiyle imtizaç eder, bir tek hareketle hareket eder. Bir hareket muallak kalır çünkü imtizaçtan evvel iki hareket idi. Şimdi iki zerre bir oldu. Her iki zerre bir zerre hükmünde bir hareket aldı. Diğer hareket sani hakimin bir kanunu ile hararete inkılap eder. Zaten hareket harareti tevlit eder bir kanunu mukarreredir. İşte bu sırra binaen bedeni insani'deki harareti gariziye bu imtizacı kimyeviye ile temin edildiği gibi kandaki karbon alındığı için kan dahi safi olur. İşte nefes dahile girdiği vakit vücudun hem abı hayatını temizliyor hem narı hayatı işal ediyor. Çıktığı vakit ağızda mucizatı kudreti ilahiyye olan kelime meyvelerini veriyor. Fe subhanen men tahayyara fi sun'ihi'l eğer bize hükmeden bir hakimi mutlak ve kadiri mutlak ve alimi mutlak olmazsa intizamımız bozulur, nizamımız karışır. Sonra o müddei onda da meyyus oldu. Bir insanın bedenine rast gelir, yine kör tabiat ve serseri felsefe lisanı ile tabii yunun dedikleri gibi der ki: Sen benimsin, seni yapan benim veya sende hissem var. Cevaben o bedeni insani hakikat ve hikmet diliyle ve intizamının lisanı haliyle der ki eğer bütün emsalim ve yüzümüzdeki sikkeyi kudret ve turayı fıtrat bir olan bütün insanların bedenlerine hakiki mutasarruf olacak bir kudret ve ilim sende varsa hem sudan ve havadan tut Ta nebatat ve hayvanata kadar benim erzakımın mahzenlerine malik olacak bir servetin ve bir hakimiyetim varsa hem ben kılıf olduğum gayet geniş ve yüksek olan ruh, kalp, akıl gibi letaif-i maneviyeyi benim gibi dar süfli bir zarfta yerleştirerek kemali hikmet ile istihdam edip ibadet ettirecek sende nihayetsiz bir kudret, hacsiz bir hikmet varsa göster Sonra ben seni yaptım de yoksa sus. Hem bendeki intizamı ekmelin şahadetiyle ve yüzümdeki sikkey vahdetin delaletiyle benim sanim her şeye kadir, her şeye alim, her şeyi görür ve her şeyi işitir bir zaattır. Senin gibi sersem acizin parmağı onun sanatına karışamaz, zerre miktar müdahale edemez. O şeriklerin vekili bedende dahi parmak karıştıracak yer bulamaz gider insanın nev'ine rast gelir kalbinden der ki belki bu dağınık karma karışık olan cemaat içinde şeytan onların ef'ali ihtiyariye ve ictimaiyelerine karıştığı gibi belki ben de ahvali vücudiye ve fıtriyelerine karışabileceğim ve parmak karıştıracak bir yer bulacağım ve onda bir yer bulup beni tardeden bedene ve beden hüceyresine hükmümü icra ederim. Onun için beşerin nev'ine yine sağır tabiat ve sersem felsefe lisanıyla der ki, siz çok karışık bir şey görünüyorsunuz. Ben size Rab ve Malik'im veyahut hissedarım der. O vakit nevi insan, hak ve hakikat lisanıyla, hikmet ve intizamın diliyle der ki, eğer bütün küreyi i arza giydirilen, ve nev'imiz gibi bütün hayvanat ve nebatatın yüzler bin envağından rengarenk atkı ve iplerden kemale hikmetle dokunan ve dikilen gömleği ve yeryüzüne serilen ve yüzbinler zihayat envağından nes yolunan ve gayet nakışlı bir surette icat edilen halıcıyı yapacak ve her vakit kemale hikmetle tecdid edip tazelendirecek bir kudret ve hikmet sende varsa hem eğer biz meyve olduğumuz küreyi arza ve çekirdek olduğumuz aleme tasarruf edecek ve hayatımıza lazım maddeleri mizanı hikmetle aktarı âlemden bize gönderecek bir muhit kudret ve şamil bir hikmet sende varsa ve yüzümüzdeki sikkeyi kudret bir olan bütün gitmiş ve gelecek emsalimizi icat edecek bir iktidar sende varsa belki bana rububiyet dava edebilirsin yoksa haydi sus benim nevimdeki karma karışıklığıya bakıp parmak karıştırabilirim deme. Çünkü intizam mükemmeldir. O karma karışık zannettiğin vaziyetler, Kudret'in Kader Kitabına göre Kemali intizam ile bir istinsahtır. Çünkü bizden çok aşağı olan ve bizim taht nezaretimizde bulunan hayvanat ve nebatatın Kemali intizamları gösteriyor ki bizdeki karışıklıklar bir nevi kitabettir. Hiç mümkün müdür ki bir halıçenin her tarafına yayılan bir atkı ipini sanatkarane yerleştiren halıçenin ustasından başkası olsun. Hem bir meyvenin mucidi ağacının mucidinden başkası olsun. Hem çekirdeği icat eden çekirdekli cismin saniinden başkası olsun. Hem gözün kördür. Yüzümdeki mucizatı kudreti mahiyetimizdeki havarıkı fıtratı görmüyorsun. Eğer görsen anlarsın ki benim saniyim öyle bir zattır ki hiçbir şey ondan gizlenemez, hiçbir şey ona nazlanıp ağır gelemez. Yıldızlar, zerreler kadar ona kolay gelir. Bir baharı, bir çiçek kadar suhuletle icat eder. Koca kainatın fihristesini kemali intizamla benim mahiyetimde dereceden bir zattır. Böyle bir zatın sanatına senin gibi camit, aciz. Ve kör, sağır, parmak karıştırabilir mi? Öyleyse sus, defol, git, der onu tar eder. Sonra o müddeyi gider, zeminin yüzüne serilen geniş haliçeye ve zemine giydirilen gayet müzeyyen ve münakkaş gömle esbat namına ve tabiat lisaniyle ve felsefe diliyle der ki, sende tasarruf edebilirim ve sana malikim veya sende hissem var, diye dava eder. O vakit, o gömlek, haşiye, fakat şu haliçe hem hayattardır, hem imtizamlı bir ihtizazdadır. Her vakit, nakışları kemal hikmet ve intizam ile tebeddül eder. Ta ki, muhtelif cilve-i esmasını ayrı ayrı göstersin. O haliçe, hak ve hakikat namına, lisan-ı hikmetle o müddeyi der ki, eğer seneler, karınlar adedince yere giydirilip, sonra intizam ile çıkarılıp geçmiş zamanın ipine asılan ve yeniden giydirilecek ve kemali intizam ile kader dairesinde programları ve biçimleri çizilen ve tayin olunan ve gelecek zamanın şeridine takılan ve intizamlı ve hikmetli ayrı ayrı nakışları bulunan bütün gömlekleri halıçeleri dokuyacak icat edecek kudret ve sanat sende varsa hem hilkat arzdan Ta harabu arz'a kadar belki ezelden ebede kadar ulaşacak hikmetli kudretli iki manevi elin varsa ve bütün atkılarımdaki bütün fertleri icat edecek kemale intizam ve hikmetle tamir ve tecdid edecek sende bir iktidar ve hikmet varsa hem bizim modelimiz ve bizi giyen ve bizi kendine peçe ve çarşaf yapan küreyi arzı elinde tutup mucit olabilirsen banarububiyyet dava et yoksa haydi dışarıya. Bu yerde yer bulamazsın. Hem bizde öyle bir sikke-i vahdet ve öyle bir turray-i ehadiyet vardır ki, bütün kainat kabza'yı tasarrufunda olmayan ve bütün eşyayı, bütün şuunatıyla birden görmeyen ve nihayetsiz işleri beraber yapamayan ve her yerde hazır ve nazır bulunmayan ve mekandan münezzeh olmayan, ve nihayet siz hikmet ve ilim ve kudrete malik olmayan bize sahip olamaz ve müdahale edemez. Sonra o müddeyi gider, belki küreyi arzı kandırıp orada bir yer bulurum der. Gider kürey arz'a yine esbab namına ve tabiat lisanı der ki: Haşiye 1. Elhasıl zerre o müddeiyi küreyvat-ı hamra'ya havale eder. Küreyvat-ı hamra onu hücreye hücre dahi bedeni insana bedeni insan ise nev'i insana nev'i insan onu zihayat envaından dokunan arzın gömleğine arzın gömleği dahi kürey arz'a kürey arz onu güneşe güneş ise bütün yıldızlara havale eder her biri der git benden yukarıdakini zapt edebilirsen sonra gel benim zaptıma çalış eğer onu mağlup etmezsen beni ele geçiremezsin. Demek bütün yıldızlara sözünü geçiremeyen, bir tek zerreye rububiyetini dinletemez. Böyle serseri gezdiğinden, sahipsiz olduğunu gösteriyorsun. Öyleyse, sen benim olabilirsin. O vakit küre arz, hak namına ve hakikat diliyle, gök gürültüsü gibi bir sada ile ona der ki, halt etme, ben nasıl serseri sahipsiz olabilirim? Benim elbisemi ve elbisemin içindeki en küçük bir noktayı bir ipi intizamsız bulmuş musun ve hikmetsiz ve sanatsız görmüş müsün ki bana sahipsiz serseri dersin Eğer hareket seneviyem ile takriben bin senelik haşiye 2 bir dairenin takriben nızfı kutru 180 milyon kilometre olsa o daire kendisi takriben 25 bin senelik mesafe olur. Bir mesafede, bir senede gezdiğim ve Kemali mizan ve hikmetle vazifeyi hizmetimi gördüğüm o daireyi azimeye hakiki Malik olabilirsen ve kardeşlerim ve benim gibi vazifedar olan on seyyareye ve gezdikleri bütün dairelere ve bizim imamımız ve biz onunla bağlı ve cazibeyi rahmetle ona takılı olduğumuz güneşi icat edip yerleştirecek ve sapan taşı gibi beni ve seyyarat yıldızları ona bağlayacak ve kemal intizam ve hikmetle döndürüp istihdam edecek bir nihayetsiz hikmet ve nihayetsiz kudret sende varsa, bana rububiyet dava et. Yoksa haydi cehennem ol git. Benim işim var, vazifeme gidiyorum. Hem bizlerdeki haşmetli intizamat ve dehşetli harekat, ve hikmetli teshirat gösteriyor ki bizim ustamız öyle bir zaattır ki bütün mevcudat, zerrelerden yıldızlara ve güneşlere kadar emirber nefer hükmünde ona muti ve musahardırlar. Bir ağacı meyveleriyle tanzim ve tezîn ettiği gibi kolayca güneşi seyyaratla tanzim eder bir hakimi zülcelal ve hakimi mutlaktır. Sonra o müddeti yerde yer bulamadığı için gider Güneş'e. Kalbinden der ki, bu çok büyük bir şeydir. Belki içinde bir delik bulup, bir yol açarım. Yeri de musahhar ederim. Güneş'e şirk namına ve şeytanlaşmış felsefe lisanıyla, mecusilerin dedikleri gibi der ki, sen bir sultansın, kendi kendine maliksin, istediğin gibi tasarruf edersin. Güneş ise, Hak namına ve hakikat lisaniyle ve hikmet-i diliyle ona der: Haşa, yüz bin defa haşa ve kella. Ben musahhar bir memurum. Seyyidimin misafirhanesinde bir mumdarım. Bir sineğe, belki bir sineğin kanadına dahi hakiki malik olamam. Çünkü sineğin vücudunda öyle manevi cevherler ve göz, kulak gibi antika sanatlar var ki benim dükkanımda yok daire-i iktidarımın haricindedir, der, müdde'iyi tekdir eder. Sonra o müdde'yi döner, firavunlaşmış felsefe lisanıyla der ki, madem kendine malik ve sahip değilsin, bir hizmetkarsın, esbat namına benimsin, der. O vakit güneş, hak ve hakikat namına ve ubudiyet lisanıyla der ki, ben öyle birinin olabilirim ki, bütün emsalim olan ulvi yıldızları icat eden ve semavatında kemale hikmetle yerleştiren ve kemale haşmetle döndüren ve kemale zinetle süslendiren bir zat olabilir. Sonra o müddeyi kalbinden der ki: Yıldızlar çok kalabalıktırlar. Hem dağınık, karma karışık görünüyorlar. Belki onların içinde müekkillerim namına bir şey kazanırım der, onların içine girer. Onlara esbab namına, şerikleri hesabına ve tuyan etmiş felsefe ile nücum perest olan Sabi Yunların dedikleri gibi der ki, sizler pek çok dağınık olduğunuzdan ayrı ayrı hakimlerin taht hükmünde bulunuyorsunuz. O vakit yıldızlar namına bir yıldız der ki, ne kadar sersem, akılsız ve ahmak ve gözsüzsün ki bizim yüzümüzdeki sikiy vahdeti ve Turray ehadiyeti görmüyorsun, anlamıyorsun. Ve bizim nizama-tâliyemizi ve kavanini ubudiyetimizi bilmiyorsun. Bizi intizamsız zannediyorsun. Bizler öyle bir zatın sanatıyız ve hizmetkârlarıyız ki, bizim denizimiz olan semâvatı ve şeceremiz olan kainatı ve mesiregahımız olan nihayetsiz feza-i âlemi kabzayı tasarrufunda tutan bir Vâhid-i Ehad'dir. Bizler donanma elektrik lambaları gibi onun kemal-i rububiyetini gösteren nurani şahitleriz ve saltanat-ı rububiyetini ilan eden ışıklı bürhanlarız. Her biri taifemiz onun daire-i saltanatında ulvi, süfli, dünyevi, berzahi, uhrevi menzillerde haşmet-i saltanatını gösteren ve ziya veren nurani hizmetkarlarız. Evet, her birimiz kudreti vahidi ahad'in birer mucizesi ve şeceri hilkatin birer muntazam meyvesi ve bahdaniyetin birer münevver bürhanı ve melekelerin birer menzili birer tayyaresi birer mescidi ve avalimi ulbiyenin birer lambası birer güneşi ve saltanat-ı rububiyetin birer şahidi ve fezai i alemin birer zineti birer kasrı birer çiçeği ve sema denizinin birer nurani balığı ve gökyüzünün birer güzel gözü olduğumuz gibi haşiye Cenabı Hakk'ın acayip bir masnuatına bakıp temaşa edip ve ettiren işaretleriz. Yani semavat hadsiz gözlerle zemindeki acayip sanatı ilahiyeyi temaşa eder gibi görünüyor. Sema'nın melaikeleri gibi yıldızlar dahi mahşeri acayip ve garayip olan arza bakıyorlar ve şuurları dikkatle baktırıyorlar demektir. Heyeti mecmuamızda sükûnet içinde bir sükût ve hikmet içinde bir hareket ve haşmet içinde bir zînet ve intizam içinde bir hüsnü hilkat ve mevzuniyet içinde bir kemal-i sanat bulunduğundan Sâni-i celalimizi nihayetsiz diller ile vahdetini, ehadiyetini, samediyetini ve evzafı cemal ve celal ve kemalini bütün kainata ilan ettiğimiz halde bizim gibi nihayet derecede safi, temiz, muti, musahhar hizmetkarları karma karışıklık ve intizamsızlık ve vazifesizlik hatta sahipsizlik ile iddiam ettiğinden Tokada müstaaksın der. O müddeinin yüzüne recmi şeytan gibi bir yıldız öyle bir tokat vurur ki yıldızlardan ta cehennemin dibine onu atar ve beraberinde olan tabiatı evham derelerine haşiye fakat sukuttan sonra tabiat tevbe etti hakiki vazifesi tesir ve fiil olmadığını belki kabul ve infial olduğunu anladı ve kendisi kader-i ilahinin bir nevi defteri fakat tebettül ve tegayyüre kabil bir defteri ve kudreti rabbaniyenin bir nevi programı ve kadir-i zülcelal'in bir nevi fıtri şeriatı ve bir nevi mecmuayı kavani'ni olduğunu bildi kemal acz ve inkiyat ile vazifeyi ubudiyetini takındı ve fıtrat ilahiye ve sanat rabbaniye ismini aldı ve tesadüfü adem kuyusuna ve şerikleri imtina ve muhaliyet zulümatına ve din aleyhindeki felsefeyi esfel isafiliinin dibine atar bütün yıldızlarla beraber o yıldız لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت فرمana kutsisini okuyorlar ve sinek kanadından tut ta semavat kandillerine kadar bir sinek kanadı kadar şerike yer yoktur ki parmak karıştırsın diye ilan ederler Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim Allahum salli ve selim ala seyidina Muhammedin سراج وحدتك في كثرة مخلوقاتك ودلال وحدانيتك في مشهر كائناتك وعلى آله وصحبه أجمعين